Çalmak Allah, ve gasptan sakın alın. Kişinin haberi olmaksızın elbise, para gibi malından bir şeyi almaya çalmak, gözü önünde zorla almaya gasp ismi verilmektedir. Mülk olsun, mal olsun, gayrin tasarrufu altından cebren alınmasının adı gasptır. Kişinin tasarrufu altından bir şeyi çalmayı yahut gasp etmeyi Allah Teala haram kılmıştır. Hadisi şerifte, La yehillü limuslimin en yakuza asâ akhihim bi gayri tîbi Kardeşinin izni olmaksızın bir Müslümana kardeşinin değnek eşittir, bastonunu elinden alması helal değildir. Diğer bir hadisi şerifte, Selâsun en khasmuhum, raculun a'tâbî thumme gâderâ. Varacculun Üç kişi var ki ben onların davacısıyım A Benim namuma verip sonra zulmeden eşittir gayrin hakkına tecavüz eden. B Hür bir insanı satan ve parasını alıp yiyen C tuttuğu amel eden Memur Yahut işçiden hakkını tastam alan ücretini vermeyen adamdır buyurulmaktadır. Bu hadisin hükmünce alım satımda fiyatın tayininden sonra müşterinin 5 lirayı kesmesi aynı zamanda işçi, amele ve memurun tayin edilen maaşından bir cüzün kesilmesi gasp ve haramdır. Çalınan Yahut gasp edilen maldan sadakanın verilmesi caiz değildir ve küfre sirayet eden korkunç bir tehlikedir. Nitekim hadisi şerifte "La tukbelu salatun bi ghayri min gulûlin. Temizlik eşittir taharetlenme, abdest ve gusül olmaksızın namaz. Ganimetten aşırılan maldan sadaka kabul olunmaz. Diğer bir hadisi şerifte. La yezni zâni hîne yezni ve huve mu'minun. Ve la yasriku sâriku hîne yasriku ve huve mu'minun. Ve la yeşrabul hamrâ hîne yeşrabuha ve huve mu'minun. Ve la yentehibu nuhbeten yârfa'un nâsu ileyhi fîhâ ebsârahum hîne yentehibuha ve la Zina etmeye karar veren şahıs, mümin olduğu halde zina etmez. Çalmaya karar veren şahıs, mümin olduğu halde çalmaz. Hamr, eşittir, sekir veren herhangi bir şeyi içmeye karar veren şahıs, mümin olduğu halde o şeyi içmez. İnsanların ona değer verip göz kaldırdığı bir malı zorla almak isteyen, Mümin olduğu halde zor kullanmaz ve gasp etmez. Sizden biriniz ganimetten aşırmaya karar verdiği zaman mümin olduğu halde aşırmaz. Binaenaleyh sizi son derece sakındırırım. Sizi son derece sakındırırım. Bir diğer hadis-i şerifte لَا يَزْنِ الزَانِ ح۪ينَ يَزْن۪ي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرَكُ السَّالِكُ ح۪ينَ يَسْرَكُ وَهُوَ Zina etmek isteyen şahıs, zina etmesi anında mümin olduğu halde zina etmez. Çalmak isteyen şahıs, çalması anında mümin olduğu halde çalmaz. Hamr içmek isteyen, içmesi anında mümin olduğu halde hamr içmez. Bunları işlediği zaman İslam ipinin halkasını boynundan çıkarmış, güveni bozmuştur. Sonra tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder buyurulmaktadır. Yani günah işlemek anında imanı çıkar, günahtan sonra yine imanı kalbine girer. İmanın kalbine girmesi ayrıdır, durması da yine ayrıdır.